Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ve Ulumul Kur'an derslerimizden kitabımızın 5. bölümündeyiz. Manalara Taluk eden hükümler bölümünü işliyoruz. Bugün dördüncü ve 10, 9. ve 10. kısma geldik. En-nau'u tasiu vel asiru ve 10. ne? El mutlaku vel muqayyedu. Mutlak ve muqayyet lafızlar. Hangi lafızlar mutlaktır? Hangi lafızlar mukayyet'tir? Geçen dersimizde görmüş olduğumuz veya geçen derslerimizde umum ve husus babı gibi bir de mutlak ve mukayyet olan lafızlar vardır. Ve bu lafızların delalet ettiği bir takım hükümler vardır. Mutlak ne demektir? Önce onu söyleyelim. Mutlak, Arapçada atlaka yutliqu اِطْلَاقًا fiilinin ismi mef'ulüdür. Mutlakun. Ersele يُرْسِلُوا اِرْسَالًا mursalun ile aynı manadadır. Herhangi bir şeyi kayıtlarından çözüp serbest bıraktığınız zaman ona utliqa anhu veya mutlakun denilebilir. Mesela cezaevinde olan bir adamı serbest bıraktığınız zaman, raculun utliqa anhu veya raculun mutlakun diyebilirsiniz. Kayıtlarından soyutlanmış olan, kayıtlarından kurtulmuş olan adam diyebilirsiniz buna. Yani kayıtlardan soyutlanmış olana mutlak diyoruz. Mukayyet ise tam bunun tersine Ma kuyide bir şeyin, herhangi bir şey ile bağlanana da mukayet diyoruz. Mesela cezaevinde bulunan bir adama araculun mukayedun dediğimiz zaman, yani bağlanmış, kayıt altına alınmış adam dediğimiz zaman, bu doğru bir kullanım olmuş olur. Mutlak ve mukayet, e, mutlak demiş olduğumuz zaman, ister maddi ister manevi, bütün kayıtlardan kurtulmuş olana söylüyoruz. Mukayet dediğimiz zaman, ister maddi ister manevi bir kayıt ile kayıt altına alınmış olana diyoruz. Mesela biz, raculun, tawilun dediğimiz zaman, uzun adam dediğimiz zaman, bu mukayet bir lafızdır, değil mi? Adamı uzunluk ile kayıtladık, yani bu adamın uzun gibi bir sıfatı vardır dedik. Ee, gibi, yani manevi sıfatlar da manevi kayıtlar da buna dahildir. Mutlak mukayet babına dahildir aynı zamanda. Peki usul elminde mutlak ve mukayyet ne demektir? Yani bir ıstılah olaraktan, ıstılah terimi olaraktan mutlak ne demektir? Mutlak el lafzud dal lualel mahiyeti bila kaydin Mutlak el lafzud dal lualel mahiyeti bila kaydin Herhangi bir mahiyete, kayıtsız bir şekilde delalet eden lafız mutlak lafızdır. Genelde de Ispat hakkında nekire olan kelimeler mutlak olan kelimelerdir. Mesela ben ca'e raculun dediğimde adam geldi. Raculun nekire bir kelimedir. Bir mahiyete derlet ediyor. Yani bir adamın varlığına, bir adamın vücuduna derlet ediyor. Ama hiçbir kayıt yok. Yani o adamı benzerlerinden ayıracak, ayrıcalıklı kılacak hiçbir kayıt yok. Hiçbir kayıt olmaksızın bir mahiyete derlet eden kelimelere bunlara... Mutlak lafızlar diyoruz. Mukayyet ne peki? Bunun tam zıddı. Ellefzu dallu alel mahiyeti bi kaydin. Herhangi bir mahiyete bir kayıt ile delalet eden lafızlara bunlara da mukayyet lafızlar diyoruz. Câ'a raculun tawilun uzun olan adam geldi gibi. Veya câ'a <gals> raculun i̇şte kasirun kısa olan adam geldi gibi buna da mukayyet lafız diyoruz. Peki bu bunun bize ne faydası var? Yani bunu bilmek, niçin biz bunu biliyoruz? Usulde e, niçin bu söyleniyor? Bunun sebebi şudur. Herhangi bir yerde bir lafız mutlak olarak varit olur. Başka bir nasta ise mukayyet olarak vakit ol, varit olursa mutlak lafzı mukayyet lafza hamle diyoruz. Yani ikisini yan yana alıp ikisiyle beraber ikisini değerlendiriyoruz. Örneğin diyelim ki bir adam konuşuyor, bir hatip konuşuyor. İki yerde aynı konuyu anlatıyor. Birinde diyor ki, ra'i cülen, bir adam gördüm. Başka bir kutbede aynı olayı anlatırken, ra'i torajulen tavilen diyor. Uzun bir adam gördüm. Birinde mutlak olarak gelen lafız aynı konuyu anlatırken başka bir kutbede mukayet olaraktan geldi. Sen ne yapmıyorsun? Bu ikisini bağımsız iki konuşmaymış gibi ele almıyorsun. İkisini yan yana getiriyorsun. Mutlak lafzı mukayyet olan lafza hamlediyorsun. Ve diyorsun ki hatip uzun olan bir adamı görmüştür diyorsun. Anlatılmak istenen, umumen anlatılmak istenen şey bu. Tafsilatı ise işte, işte alet ilimlerinin konusu, usulün konusu. Onu da burada e, kısmen göreceğiz inşallah. Diyor ki, bize metnimizde 118. beyt. Vahamle mutlakın ala ddi, eza, amkene, ve hüküm lehü, qad akhza. Vahamle mutlakın ala ddi, eza, amkene, ve hüküm lehü, qad akhza. mutlak olan lafzın hamledilmesi, taşınması, ala ddi, zddin üzerine. Kasıt ney burada? Mukayeden üzerine taşınması. Mutlakın zdd mukaye çünkü. Ne zaman eza, amkene? imkan olduğu zaman. Demem ki mümkün olmadığı yerler de varmış. Yani bazı yerlerde bu mümkünmüş, bazı yerlerde bu mümkün değilmiş. وَالْحُكْمُ <gülüyor> لَهُ Hüküm ona aittir. Yani o taşındığı lafza aittir. İkisini tek bir kelime gibi kabul ediyorsun. Tek bir hüküm gibi kabul ediyorsun. قَدْ <gülüyor> Ondan hüküm alınmıştır. Yani mutlak kayıtsız. Sen onu mukayyede hamlettiğin zaman ne yapıyorsun? Mukayyedeki hükmü mutlaka alıyorsun. Mukayyedin hükmü mutlaka alınmış alınmış oluyor. Biraz önce verdiğim örnek gibi düşünün. Adamı gördüm, sonra uzun adamı gördüm. Neticeyi neye bağlıyorsun? Uzun adamı gördüğüme bağlıyorsun. Ne oldu? Mutlak neyin hükmünü almış oldu? Mukayyedin hükmünü almış oldu. Mukayedeki ziyade kayıt mutlakında hükmü olmuş oldu. Onu söylemiş oluyor. Demek ki mutlak lafız imkan olduğu zaman mukayyet olan lafzın üzerine haml edilir. Şimdi burada direkt örneklere geçmiş. Bize ee, üç tane örnek vermiş burada, fakat bizim bu örnekteyi anlayabilmemiz için e, şeyi anlamamız lazım önce. Yani hangi mutlakın, mukayyedin üzerine hamledilmesinin mümkün olduğu yerler, bir de mümkün olmadığı yerler, bunu anlamamız lazım. Bunun dört, tane, e, dört ayrı kısmı var. Mutlakın mukayyede hamledilme çeşitlerinin dört ayrı çeşidi, dört ayrı kısmı var. Birincisi mutlak ve mukayyet nasın hükümlerinin ve sebeplerinin bir olması. Mutlak ve mukayyet lafsın hükümlerinin ve sebeplerinin bir olması. Bu tip iki nas görüldüğünde bunların birbirine hamledilmesi, mutlak ile mukayyedin beraber ele alınması vaciptir. Neye bakıyoruz o zaman burada? İki nası yan yana koyuyoruz, önce hükümlerini ortaya çıkarıyoruz, sonra sebeplerini ortaya çıkarıyoruz. Sebeplerde ve hükümlerde ittifak olduğunu gördüysek bunları birbirine hamlediyoruz, bir nasmış gibi muamele ediyoruz. Mesela örnek. Ee, Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle üç ayrı yerde kanın haram olduğunu söylüyor. aleykumul عَلَيْكُمُ ve demu Size meyte, leş ve kan haram kılındı diyor. Şimdi dikkat ederseniz burada kan size haram kılındı diyor Allah. Bu bütün kanları kapsar. Mesela siz şimdi yemek yapıyorsunuz burada. E, tencerenin içine kurbandan kalan etleri koyduğunuz zaman ee, kan görmüyor musunuz etin üzerinde? O zaman bu nasılsa göre bu da haram. Yani çünkü kan etin üzerinde kan kan var. Başka bir ayette Allah ne diyor? قُلَّا أَجِدُ فِي مَا اُحْيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى تَعِيمٍ يَتْعَمُهُ اِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً اَوْ دَمَنْ مَسْفُوحًا De ki bana vahyolunanlar arasında yiyene haram olaraktan ben sadece şunları biliyorum. Meyte olması veya akıtılmış kan olması diyor Allah Azze ve Celle. Akıtılmış kan. Bak burada direkt dem demedi. Yani Kur'an'daki diğer üç benzerinde mutlak dem gelmişti. Burada ne dedi? Demen Mesfuhan Akıtılmış kan dedi. Şimdi biz bu ikisini birbirine hamledecek miyiz? Yani biri mutlak, biri mukayyet ya. Kan birinde kayıtsız gelmiş, birinde kayıtlı gelmiş. Biz bu ikisini birbirine hamledecek miyiz? Yani ne demek ikisini birbirine hamledecek miyiz? Allah'ın bize haram kıldığı kan akıtılmış kandır mı diyeceğiz? Yoksa hem kan haramdır hem de akıtılmış kan mı haramdır diyeceğiz. Hükümlerle sebepleri çıkaracağız. İki tane nassın da hükmü ne? Birincinin hükmü de kanın haram olması. ikincide de hükümde kanın, kanın haram olması. Tamam. Peki iki nassın vuruk sebebi ne? Yani Allah bunları niye söylemiş? Bir tanesinde de haram olan yiyecekleri beyan etme sebebiyle söylemiş diğerinde de haram olan yiyecekleri beyan etme sebebinde söylemiş. Doğru mu? Hem sebepler hem de hükümler aynı. İki tane nasıl? O zaman ne diyeceğiz biz? Diyeceğiz ki Kur'an-ı Kerim'in üç farklı yerinde varit olan bu nasıl? Enham suresinde varit olan bu nasının üzerine hamle edeceğiz, mutlakı mukayede hamle edeceğiz diyeceğiz ki her kan değil, akıtılmış kan haramdır. Hayvanın içinde kalan kan değildir haram olan veya organlarına bulaşan kan değildir haram olan haram olan. Keserken veya ölürken hayvandan dışarıya akan kandır diyeceğiz. Bu birinci kısım. Buna başka mesela bir örnek daha verelim ee, buna. Örneğin Allah Resulü bir hadis-i şerifte diyor ki لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَل۪يِّنْ وَشَاهِدَيْنِ İki şahit bir de veli olmadan nikah sahih değildir diyor. İki şahit bir de veli olmadan nikah yoktur diyor. Veli de hiçbir kayıt yok, veli de veli, mutlak olaraktan veli, şahitte de hiçbir kayıt yok. Başka bir Nas'ta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki لَا bi اِلَّا murşidin ve وَشَاهِدَيْا adlin. Mürşit yani akıllı ve yol gösterebilecek olan bir veli olmaksızın ve iki tane adaletli şahit olmaksızın nikah geçersizdir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Biz burada iki tane nas'ın hükümlerini ve sebeplerini ortaya çıkaracağız. İki nas'ta hüküm ne? Nikahın batıl olması. Nikahın olmaması hüküm. Peki sebep ne? Peygamber bu hadisi niye söylemiş? Söyleme sebebi ne? Nikahın şartlarını beyan etmek. Yani birincide de nikahın şartlarını beyan etmek için söylemiş. İkincide de nikahın şartlarını beyan etmek için söylemiş. Hükümlerle sebepler bir olduğundan dolayı biz bu nas'ı nasıl nas'ı diyoruz. Ne diyoruz diyoruz ki e, şevli akıllı bir veli olmadan adaletli şahitler olmadan nikah sıhhatli değildir sahih değildir diyoruz mutlakı mukayede hamletmiş oluyoruz ikincisi ikinci e, kısım mutlak ile mukayet babında o da nedir o da şudur e, hükümlerin aynı fakat sebeplerin farklı olması. Hükümler aynı. Fakat sebeplerin farklı olması. Mesela ne gibi? Örnek olaraktan Allah Azze ve Celle Nisa suresinde bir insan bir mümini Müslümanı hata ile öldürürse istemeyerek öldürürse, bunun kefareti için diyor ki وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَتَأً tahriru رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ Kim bir Müslümanı hata ile öldürürse, istemeyerek öldürürse mümin bir köle azad etmesi gerekir. Mümin bir köle azad etmesi gerekir. Bir de mücadele suresinde Zahar hükümlerini anlatırken zahar neydi? Adamın kendi hanımına sen bana anamın sırtı gibi haramsın demesiydi. Böyle bir cümle söyler. Bu artık karısı ondan ayrılır bu cümleyi söylediğinde. Tekrardan hanımını geri çevirmek istiyorsa eğer bunun bir kefareti var. Vellezine yuzahiruna min nisaihim thumma yauduna lima kalu fetahriru raqabatin min qabl ay yatama Hanımlarına muzahara yapıp sonra söyledikleri sözden dönem ve hanımlarını geri çevirmek isteyenler, hanımlarıyla beraber olmadan önce köle azat etmeleri gerekir diyor Allah Azze ve Celle. Bak burada ne dedi? فَتَحْرِرُ رَقَابَةٍ min قَبْلِ اَيَّ تَمَاسَ Köle. Hiçbir kayıt yok. Yani iki tane e, nas'ın arasında hiçbir kayıt söz konusu, e, nas'ta hiçbir kayıt söz konusu değil. Şimdi biz bu iki nas'ı yan yana koyduğumuzda, Hükümlere ve sebeplere baktığımızda hükümler nedir? Birinde de köle azat etmektir. Öbüründe de köle azat etmektir. O zaman hükümler birdir. İkisi de köle azat etmeyi farz e, kılıyor iki durumda. Peki sebepler aynı mıdır? Sebepler farklıdır. Birinde adam öldürme sebebiyle bu hüküm konulmuş. Birinde hanımına e, zahar yapıp daha sonra geri dönmek isteyen sebebiyle bu hüküm konulmuş. O zaman hükümler bir. Fakat sebepler Birbirinden farklıdır Ben naslarda Yani hükümlerin bir olup sebeplerin Farklı olduğu şeylerde naslarda Ulema ihtilaf etmiş Cumhur ulema demiş ki Bu tip naslarda biz hamil yaparız Yani mutlaka mukayyede Hamlederiz e, Demişler niye Çünkü Arapların Konuşmalarında şiirlerinde Kullanımlarında Bu tip şeylerin birbirine hamledilmesi gerektiğini Biz görürüz demişler fakat Malikiler ve Hanefilerin çoğunluğu ise demişler ki biz bu tip nasları hamletmeyiz birbirine. Her nası kendi içinde değerlendiririz. Allah'ın birinde kayıt getirmesi bir diğerinde kayıt getirmemesinin mutlaka özel bir sebebi olmalıdır demişler. Bu özel sebebe riayet etmek lazım demişler. Biz bunu bilmediğimiz için bunun hikmetini hamletmeyiz demişler. O zaman bu bölüm diğer ulema ile Hanefilerle Malikiler arasında ihtilaf edilmiş olan bir konu. Mesela buna ne örnek veririz? Verebiliriz. İşte Bakara suresinde borç ayetinde Allah diyor ki ve eşhidu iza tabayatu. Alışveriş yaptığınız zaman şahit tutunuz diyor. Alışveriş yaptığınız zaman şahit tutunuz. Suresinde boşanmayla ilgili hükümleri anlatırken ve وَاَشْهِدُوا ذَوَيَعَدْلٍ مِنْكُمْ Sizden adaletli olan şahitleri şahit olaraktan tutunuz diyor. Şimdi iki nası yan yana koyun. Hükümle ikisinde de şahit tutmanın emredilmesi. Doğru mu? İkisinde de şahit tutun diye emrediyor. Peki sebepler aynı mı? Sebepler aynı değil. Birinde alışveriş sebebiyle şahit tutun diyor. Birinde boşanma sebebiyle şahit tutun e, şahit tutun diyor. Zaten cumhurun delillerinden bir tanesi de bu. Yani bunu da delil olarak kullanmışlar. Demişler ki biz biliyoruz ki şeriatta bütün şahitlikler adalete hamledilmiştir. Oysa bak birinde mutlak gelmiş, birinde mukayyet gelmiş. Demek ki bu şekil hükümlerin bir sebeplerin ayrı olduğu nasların birbirine hamledilmesi gerekir demişler. Bu da ikinci kısım. Peki üçüncü kısım. Üçüncü kısım ne? Sebepler aynı fakat hükümler farklı. Sebepler aynı fakat hükümler birbirinden farklı. Mesela örnek verelim. Allah Azze ve Celle e, abdest ayetinde diyor ki bizlere فَاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ Ellerinizi, yüzlerinizi ve ellerinizi dirseklere kadar yıkayın, diyor. Teammim ayetinde ise, Allah Azze'yleyle bize diyor ki, فَمْسَحُوا ve وَاَيْدِيكُمْ minhu. Ellerinizi ve yüzlerinizi o toprak ile mesedin, diyor. Doğru mu? Şimdi, İki tane nas var elimizde, el ve yüz ile alakalı, bir tanesinde Allah diyor ki ellerinizi dirseklerinize kadar yıkayın, bir tanesinde diyor ki ellerinizi meshedin, hiçbir kayıt yok. Şimdi biz şunu diyebilir miyiz, biz teyemmüm alırken buradaki mutlak eli, abdest ayetindeki mukayyet ele hamledip, elleri de toprakla buraya kadar mesedeceğiz diyebilir miyiz, diyemez miyiz? Konumuz bu. İki nası yan yana koyacağız şimdi. Koyduk iki tane nası. Ee, bunun hükümleri ne? Birinde yıkamak, yıkamanın emredilmesi, birinde meshen emredilmesi. Hükümleri bir mi bunun? Değil. Hükümler farklı. Birinde yıkamak, birinde meshetmek. Peki sebepleri aynı mı? Evet. Birinde de abdestsizliği ortadan kaldırmak, öbüründe de abdestsizliği ortadan kaldırmak. Sebepler aynı. Ne oldu o zaman? Şöyle oldu. Hükümleri farklı ama sebepleri aynı. Olmuş oldu. Peki bunu hamledecek miyiz? Hayır. Bunu bu tip nasları gördüğümüz zaman bu tip nasları birbirine hamletmeyeceğiz kesinlikle. Hatta fıkıhta hatırlarsanız biz teyemmüm babını görürken yani bir Müslüman teyemmüm yaptığı zaman ee, ellerini dirseklerine kadar mı meselecek? Yoksa sadece ellerini vurup şöyle mi yapacak? Bak oradaki ihtilafı anlatırken tarafların delillerine hiç bunu söylemedik bile. Doğru mu? Bir hadis üzerine durduk sadece biz. İşte Ali ibn Zibyan'ın rivayeti olan hadisi sahih midir yoksa zayıf mıdır? Birinci mesele buydu. İkinci mesele, velev ki diyelim ki sahih olsa Ammar'ın hadisiyle çakışacak güçte midir yoksa değil midir? Biz bunu e, şey yapmıştık, bunu konuşmuştuk. Hem hadisin zayıf olduğunu hem de Ammar'ın hadisinin çok daha açık olduğunu e, söylemiştik. Peygamberimiz çünkü ameli olaraktan karşı tarafa öğretmiştim. Ama hiç bu konuya işte hani bazı alimler de böyle demiş gibi bir konuya da girmemiştik. Çünkü bu tip naslar birbirlerine hamledilmezler. İkincisi ise hem hükümlerin hem de sebeplerin birbirinden farklı olması. Hükümler de farklı, sebepler de farklı. Hükümler de farklı, sebepler de farklı. Mesela Yine benzer bir örnek verelim buna. Şimdi hırsızlık ayeti var. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْتَعْوَ اَيْدِيَهُمْ لَهُ Hırsız erkek ve kadınların ellerini kesin diyor Allah. Burada dikkat ederseniz el kelimesi hiçbir kayıt zikredilmemiş. Yani nereden keseceğiz belli değil. Yani buradan mı keseceğiz, dirsekten mi keseceğiz, omuzdan mı keseceğiz belli değil. Abdest ayetinde ise Allah diyor ki فَاقْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِيهِ Ellerinizi, yüzlerinizi ve ellerinizi dirseklerinize kadar yıkayın. Şimdi biz diyebilir miyiz hırsızın da elini dirsekten kesmeliyiz? Çünkü başka bir ayette Allah böyle söylüyor. Diyeceğiz ki hükümlere ve sebeplere bakacağız. Koyduk iki tane nasıl yan yana. Bu iki nasıdaki hüküm nedir? Birinde eli kesmenin vacipliği, birinde eli yıkamanın vacipliğidir. Hükümler bir mi? Değil. Peki sebepler, birinde hırsızlık sebebiyle uygulanan cezadır. Birinde ise abdestsizliği ortadan kaldırmak için emredilen bir ibadettir. Hüküm de bir değil, sebep de bir değil. Bunları ne yapmayacağız? Bunları da birbirine etmeyeceğiz. O zaman başa dönüyorum. Mutlak ve mukayyet nasları dört kısmı ayırdık. Hükümler ve sebepler ittifak ederse dedik, ikisini birbirine hamletmek bütün alimlerin ittifakıdır. Hükümler e, anı olur, sebepler farklı olursa, Cumhur ulema hamletmek gerektiğini söylemiş. Malikilerle Hanefiler her nasıl müstakil ele alalım demiş. Hükümler aynı, e, sebepler aynı, hükümler farklı veya hem sebepler hem de hükümler farklıysa hiç kimse bunların birbirine edilmesi gerektiğini söylememiş. Birbirine hamledilmemesi gerekir. Anlaşıldı mı? Örneklerimiz. Tamam. Şimdi kendi kitabımızdaki örneklere bakalım. Diyor ki 119. beyti okuyorum. Cerh katli والزهاري حيث قيدت ألاهما مؤمنة إذ وردت كالقتل والزهاري حيث حيث قيّدت استغفر الله سدى قيّدت من قيّدت من قيّدت كالقتل والزهاري حيث قيدت ألاهما مؤمنة إذ وردت مش كالقتل والزهاري Kelkatli'den kastetmiş olduğu Nisa suresi 92. ayetteki mümin kişinin hataen öldürülmesi ayeti kerimesi. Zahar dediği mücadele suresi 3. ayetteki Zahar'ın hükmünü kastetiyor. Okudum zaten ayetleri dersin içerisinde. Hayfü qayyedet kat altına alınmıştır. Yani katıl ayetinde Birincisi Birincisi hangisiydi bu betinde? Katıl. Katılda Demişti Allah Azze ve Celle Mu'minetun Mü'min kaydıyla kayıt altına alınmıştır. İv var adet, varit olduğu zaman. Yani bu ayette bu şekilde kayıt altına alınmıştır. Burada demek ki şey örneğini veriyor. Bu yapılır diyor. Yani burada hamil yapılır. Bu hangi sınıfa gidiyordu? İkinci sınıfa gidiyordu. Hükümlerin bir, sebeplerin farklı olduğu sınıfa giriyordu. Bu da cumhur ulemanın görüşünü tercih etmiş bizim okumuş olduğumuz metin. Ramazan'ı örnek vermiş. Yani ne olmaz 120. beyti söylemiş. Ve haythu la yumkinu mümkün olmadığı. Önce okuyalım. Ve haythu la yumkinu kel qada'i fi şahr is-siyam hükmuhu la tahtafi. Ve la yumkinu kel qada'i kel qada'i fi şahr is-siyam hükmuhu la tahtafi. Ve la yumkinu mümkün olmadığı yer kel qabai kaza orucunda olduğu gibi fihih ramazan ayında kaza orucunda niye? Çünkü hukmuhu la taqtifi. Çünkü hükümleri birbirine uymaz. Yani la taqtifi hükmehu. aslı böyle olması lazım. Hukmuhu la taqtifi. Hükümler birbirine aynı değildir. Kafa kafaya gelmez. Yan yana gelmez. Hükümleri farklı sebepleri aynı olan sınıfa girdiğinden dolayı. Neyi kastediyor burada? Ee, şunu kastediyor verdiği örnekte. Mesela Ramazan orucunda Allah diyor ki faiddetun min ayyamin ukhar. ukar. Ramazan orucunu tutmayanlar hasta olduklarından veya seferde olduklarında başka herhangi bir günde bunu tutsunlar diyor. Faiddetun min ayyamin ukar. Günlerin de orucunda hiçbir kaydı yok. Yani hangi ayda olacak, hangi günde olacak, peş peşe mi olacak, ayrı mı olacak? Allah bize bırakmış. Ama Ziharda öyle değil. Mesela zihar yapan bir adam önce köle azar edecek dedik. Sonra Allah diyor ki فَمَنْ yecit Bulamayan'a gelince fasiyamu شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينِ Peş peşe iki ay oruç tutar diyor. Yani ziharın oruç kefaretini iki ay peş peşe olması gerektiğini söylüyor. Şimdi burada soru. Biri çıksa dese ki ben zihar ayetindeki bu kayıttan yola çıkarak diyorum ki Ramazan orucunun da şey olması lazım peş peşe tutulması lazım. Bu mutlaka bu mukayyede hamle diyoruz. Biz ne diyeceğiz? iki nasıl getir buraya diyeceğiz. Getirdik iki tane nasıl ortaya? Hüküm neyi burada diyeceğiz? Birinde kaza orucu tutmak, birinde işlenmiş bir suçtan ötürü kefaret orucu, kefaret orucu tutmak. Doğru mu? Peki sebepler neyi? Burada sebepler birinde Ramazan'da tutulmamış orucu tutmak, birinde ise işlenmiş olan bir zihar sebebiyle Kişiye bir kefaret belirlenmesi. Ne hükümler aynı, ne de sebepler aynı. Hükümler ve birbirinden farklı olduğundan ötürü hükümler kaçıncı sınıfa girdi bu? Üçüncü sınıfa girdi. Bu zaten birbirine hamledilmez. O da bunu örnek olaraktan bunu vermiş oldu. Evet. Şimdi bu eee <gülüyor> meseleyi öğrendikten sonra yani mutlakın mukayede hamil edilmesi meselesini öğrendikten sonra e, şunu söyleyebiliriz. Normalde e, bu o zaman aslımız bizim şu olması lazım. Yani genel bir kural olaraktan söylüyorum. Bir nas'ı ancak başka bir nas kayıt altına alabilir. Yani burada zaten hiç onu söylemeye gerek bile duymadı. Çünkü mutlak, mukalet umum, husus nas'lar arasında olan bir şeydir. Yani Kur'an'da bir ayet gelir, sonra sünnette bir hadis kayıt getirir, onu kaydeder. Kur'an'da bir ayet gelir, başka bir ayete bir kayıt gelir, o kayıt onu kayıt altına alır. Tabi anlattığımız şeye göre, anlattığımız usule, o dörtlü taksimata göre. Şimdi bunu bilmenin bize ne tür bir faydası var? Bunu bilmenin bize özellikle birinci faydası şu. Şari' herhangi bir konuda hüküm koyduğu zaman, Bununla ilgili çok fazla nas irade etmişse, yani tek bir nas değil de birden fazla nas irade etmişse, kişi nasların tamamını bir araya toplamadan şare'in muradına uğraşması mümkün değildir. Çünkü bu bizim dilimizde pek kullanılmadığı için biz bilmeyebiliriz. Ama bu Arapların dilinde meşhur olan bir şeydir. Yani bir insan konuştuğu zaman bir yerde mutlak bıraktığını, bir yerde kayıt altına alır. Konuşma bir bütün olarak değerlendirildiği için mutlak mukayede hamledilir. Dinde Arap lügatiyle indiğinden dolayı şare bir konuda birden fazla nas irad etmişse, birden fazla nas göndermişse bu nasların her birindeki kayıtlar bir araya toplanır. Toplandıktan sonra ortaya bir sonuç çıkar. Onun için mesela biz şunu bu mutlak mukayetle alakalı bir konu bu. Herhangi bir konuda birden fazla nas bulunmuşsa kişi o nasların tamamını kuşatmadan o konu ile ilgili bir hüküm beyan ettiği zaman bu hüküm nakıs bir nakıs bir hükümdür. Hepsini bir araya toplaması lazım. Mesela ne gibi, neyi misal verebiliriz buna? Ee, kişiyi cennet yani La ilahe illallah'ın kişiyi cennete götüreceğini biliyoruz. Fakat bu nas dinin asıllarından olduğundan dolayı ve 23 sene içerisinde bununla alakalı çok fazla e, nas hem kitapta hem de sünnette varit olduğundan dolayı tek bir nasın içerisinde la ilaha illallah hangi la ilahe illallah'ın insanı cennete götüreceği anlatılmamış. Bu 23 seneye yayılmış ve her bir münasebetle bir kayıt zikredilmiş. Ha. bu mutlak mukayet babından. Yani mesela ben kalala ilahe illallah dahal'el cenne. Bu en mutlak olan şey hadis. Yani kim la ilahe illallah derse cennete gider. En mutlak, en yalın şey bu. En yalın ifade bu. Fakat ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yıllık hayatının neticesinde biz anlıyoruz ki bu La İlahe illallahı söyleyen kişi tağutu veredilecek, ilim üzere olacak, yakin üzere olacak, ihlas üzere olacak, sevgi yani bu işin ehlini sevecek, bunun üzerine can verecek, bunun gerekleriyle amel edecek. Doğru mu? Bunlar hepsinin naslar. Hatta bu o kadar utanç verici bir şeydir ki müşrikler bile bu konuda usul fıka göre amel etmişler. Kendini İslam'man nispet edenler böyle yapmıyorlar. Yani mesela kim la ilahe illallah derse cennete gider dedi aleyhissalatü vesselam. Ya da bana la ilahe illallah deyin. Ee, sizi onunla Allah, Allah katında bu kelimeyle size hüccet getireyim dedi. veya dedi ki bana la ilahe illallah deyin. Arap ve Acem size boyun eğsin dedi. Ama müşrikler Ebu Talib'in yanına geldiklerinde senin yeğenin bize la ilahe illallah din demediler. Ne dediler? Senin yeğenin bizim dinimizi ayıpladı, bizim ilahlarımıza sövdü, bizim akıllarımızı sefih kıldı, bize ahmak dedi, bizim babalarımıza da kafir dedi dediler. Yani şimdi nereden çıkardılar bunu müşrikler? La ilahe illallah dediğimde bunlar geliyor mu aklınıza? Ha muvahhidin aklına gelir de tevhidi anlamış birinin aklına. Çünkü Allah Resulü'nün konuşmalarına baktılar. Bütün zikretmiş olduğu mesela bu kelimeyi söylemeyenler ateşin ehlidirler. Dedi ya Allah, onlar getirdiler, o kaydı da bu kelimeye dahil ettiler. Ancak ahmaklar İbrahim'in milletinden yüz çevirir dedi. Onlara, bu bize ahmak diyor dediler. Getirdiler, o kaydı da oraya e, eklemiş oldular. Bir bütün olarak. Zaten, yani belki bizim zamanımız için söylüyorum, en üzücü olan şey nedir? En üzücü olan şey Ebu Cehil'in bile kendini İslam'a nispet edenlerden tevhidi daha iyi anlamış olmasıdır. Allah Resulünün insanların neye davet ettiğini daha iyi anlamış olmalıdır. Bu bir örnekti. burada neyi anlatmak istedik? Şunu anlatmak istedik. İslam'da önemli olan bütün konular için bu geçerli. 23 seneye yayıldığından dolayı İslam bunun bütün şeylerini, bütün kayıtlarını zaman içerisine yaymış. Doğal olarak da herhangi bir konu hakkında söz söylemek tek bir nasla mümkün değildir. Bütün o konudaki nasları bir araya toplayıp ondan sonra onunla ilgili söz söylemek mümkündür. Bu işin ispat boyutu. Peki ile alakalı boyutu ne? O da şudur. Fıkhi meselelerde Allah Resulü bir şeyi emretmişse bir şeyi yasaklamışsa ve bir şeyi meşru kılmışsa fıkıh kitaplarında Allah Resulü'nün meşru kıldığı bu şeye dair zikredilen bütün şartlar mutlak mukayyet babına dahildir. Haliye senin ne yapman lazım? Zikredilen şartın delilini de bilmen lazım. Mesela örnek veriyorum. Bu fıkıhta çokça fazla işimize yarayacak. Hatta şu inşallah daha iyi anlaşılacak. Mesela fıkıhtaki birçok tercihimizin sebebi de anlaşılacak. Aynı zamanda. Mesela örnek veriyorum. Biz e, sünnet kitaplarını açtığımızda mütevatir bir hadisle karşılaşıyoruz. Hatta birçok alim bu konuyu itikat kitaplarına almış. Mütevatir olduğundan dolayı. Ne gibi? Mesela mesler üzerine mes yapmak konusu gibi. Mesaha Rasulullahi alal Doğru mu? Bütün hadislere bakın. Hiçbir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden Mesaha ala hufeyni sekhineyni Mesaha ala bilmem işte Yumşe aleyhi selasete eyyamin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde 3 gün yürünebilecek olan bir messe meseti Veya kalın olana meshti mesela ve meshaha al-khuffayn yapunanı yani kendi başlarına ayakta durabil. Böyle bir kayıt hiç okumuş olduğumuz hadislerde gördük mü görmedik? Bütün hadislerde mes yani khuf mutlak gelmiştir. Bütün hadislerde khuf mutlak gelmiştir. Şimdi bir fakih yedi diyelim. Bu konuyu anlatıyor. İzah ediyor, şerh ediyor. Dedi ki Üzerine mes yapabilmek için bir mescin üzerinde üç gün yürüne, yürünebiliyor olması lazım. Dur diyeceksin şimdi. Sen ne yaptın? Bir kayıt zikrettin. Allah Resulü'nün hükmüne kayıt zikrettin. Ka hükmü beyan eden Allah Resulü olduğu gibi hükmün kaydını beyan etme etkisine sahip olan da Allah Resulü'dür. Delilin var mı? Yok. Delil yoksa kalan bütün açıklamalar boş. Ee, hiçbir şey ifade etmez. Yani bu usule göre hiçbir şey ifade etmemesi lazım veya işte üzerinde üç gün yürüme bilmelidir. Koyduğumuz zaman kendi başına ayakta durmalıdır. Kalın olmalıdır. İçine su geçirmemelidir. Mesela ince olmamalıdır. Ee, gibi. Bunlar hepsi mukayet ee, Zikredilmiş olan kayıtlar. Bunların bir delili varsa delili vardır. Bunların bir delili yoksa bu mutlak olan bir lafı delilsiz bir şekilde kayıt altına almaktır. Bu fıkhın bütün babları için geçerlidir. Hangi e, babta bir hüküm zikredilmişse hüküm için bir kayıt da konmuşsa o kaydın delili zikredilmemişse eğer tabi ona kaydın delili zikredildi diyelim. Böyle <gülüyor> ki kaydın delili bile zikredilse yine biz hemen onu kayıt olarak almıyoruz. Değil mi? Bu dört tane kısma tatbik ediyoruz. Getir bakalım diyoruz. Bizim elimizdeki mutlak nasıl hükmü bu, sebebi bu. Senin elindeki mukayet dediğin nasın hükmüyle sebebi eğer aynı olursa eyvallah. Hükümler bir, sebepler farklı olursa Cumhur'a göre gene eyvallah. Ama diğer iki sınıfa dahil olursa biz bunu kabul etmeyiz e, diyebiliriz. Bu da önemli bir konu. Yani bu teorik olarak e, her yerde işlenen mutlak mukayyet konusu ama pratikte alimlerin anlaşılsın diye verdiği örnekler dışında çok da kimsenin gözetmediği açıkçası e, konulardan şeyler. O açıdan bu konu önemli. Önemli bir konu. Evet. evet, evet. Benim e, anlatamadığım bu mutlak mukayyet konusuyla ilgili veya Anlaşılmayan bir yer var mıdır? Buyur abi. Bu <gülüyor> ikinci e, ikinci şeydi. E, i̇kinci çeşitte e, hükümlerin aynı faka sebeplerin farklı olması dedik. Görüşleri söyledik. Bizim tercih ettiğimiz bir şey var mı? Bu da görüş. <gülüyor> Mutlakı mukayede de hamlederiz bu durumda. Başka bu konuyla ilgili sorusu olan var mıdır? Yok. Vakıyo davana elhamdülillahi rabbil alamin.